بي أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له وما يهده فلا هالي له فإشهد أن لا إله إلا الله واختهنا شريك له فإشهد أن محمد رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارхам ان الله كان عليكم ركبا يا أيها الذين امنوا الله وقولوا قولا سديدا يصحح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله ve axsana hedi muhammed sallallahu alahei Geçen hafta tekrar ettiğimiz üç hadis. Geçen hafta tekrar ettiğimiz üç hadis. Buyur Binay. Allah Resulü buyurdu ki av köpeği veya çoban köpeği dışında Birisi köpek edinirse her gün iki krat sevabı azalır. azalır. Her gün iki krat. Her kim bir davar ya da ava saldıran bir av köpeği dışında bir köpek edinirse amelinden her gün iki krat sevabı azalır. Bunu dedik. Bu hadiste günahın işlenmesiyle iki kratın azalmasına dair delil bulunduğunu ve edinilmesi caiz olmayan köpeğin edilen bir kişinin de sevabını eksilten bir günahının bulunduğunu söyledik. İbn Hacer de dedi ki bu hadiste genelliliğine şey yaptı. Şamil kıldı dedi ki hadiste salih amellerin çoğaltılmasına dair bir teşvik ve onları eksilten işlerden de sakındırma bulunmakta var dedi. Bulunmaktadır dedi. Terkiyle sakınılmasıyla salih amellerin noksanlaşıyor. Ziyade ve ziyadeleştiren sebeplere dair tembih vardı dedi bunları dedi ve hadiste iman artıp ve eksilmesine delil var dedik e, çünkü iman salih amellerle artar itaatlar artar masiyetle azalır e, bunu da bu hadiste delil olarak İmam Ahmet bin Ambel'in e, usulü sünnesini şerh eden İbn-i e, kitabında imanın artıp ve eksilmesi diye başlık atıp bu hadisi zikredip delil olarak kullandığını söyledik sonra başka bu birinci hadis. İkinciyi bilen var mı Vinay'dan başka? Kaşar ne geldi de geldi Vinay'dan buyur abi. Ya da al Efendi'den Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki ben uyurken diyor insanların bana bazılarına gömlekleri kısa veya uzun oldukları gösteriliyor. Üstünde gömlekler varken insanlar bana arz edildi rüyamda. Rüyada. Ondan sonra diyor ki Ömer bin Hattab'ın da bu gömleklerin bazıları kısa, bazıları da e, gövsene kadar ulaşıyor. Bazıları da bundan daha kısaydı. Evet. Ömer İbn-i Laptab'ı gördün diyor sonra. Onun gömleğini yerde sürüyordu. Yerde sürüyordu. Bu gömleklerin durumunun ne diye yorumladı? Ne yalanması dine dediler? O da dine yorumladı. Gömleğin o zaman din olarak yorumlanması, <gülüyor> Bukhari Müslim hadisidir bu, din olarak yorumlanmasından dolayı hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve selleme arz edilen İnsanlardan kısıt da müminlerin olması. Din ile kast edilen kendisine uyulan ameller. <gülüyor> Mesela emirlere tutunmak, yasaklardan sakınmak için hırslı olmak gibi. Elbisenin kısa olması da imanın eksilmesine delalet ediyor. İnsanların dinde derecelerinin kuvvet ve zayıflık, eksiklik, fazlalık yönünden farklı farklı olduğuna delil oluyor bu hadis. Ee, İbn-i da burada şeyine baktık, hadiste dine mensup olan kimselerin dinde kuvvet ve zayıflık, eksiklik ve fazlalık bakımından birbirlerine tefadül etmesi, yani farklılık arz etmesi derece derece olduğuna ifade eder. <gülüyor> Bukhar sahihinde iman ehlinin amenler konusunda birbirlerine karşı derecelerinin farklı farklı olması babı diye bir bab açıyor, orada bunu naklediyor. Hadisin bab başlığına uygun olduğunu da i̇bn belirterek, gömleğin din olarak görülmasında konu başlığına uyumunu açıklığını gösteriyor. İnsanların gömleğe girmek konusunda birbirlerine farklı olduğunu belirtiyor. Bu da diyor ki bak esas önemli yer imanda da farklı farklı seviyelerde olduklarını gösteriyor bu diyor. Nesai'de imanın artması diye bir bab başlığı atıp bu hadisi zikrediyor. Son hadisimiz neydi? Binaydan başka söylecek, Serkan abi. Ammar'ın omuzlarına kadar imanla doludur. O şimdiki bir hadis tamam. Aa, son hadis değil o zaman. Dört hadis işledik biz geçen hafta. Doğru ya. Üç hadis diye bakıyoruz. O tamam o son hadis o Ammar hadisiydi. Diyor ki Mulye ammarun imanen ila muşaşihin. Ammar omuzlarına kadar imanla doludur, doldurulmuştur. Diyor. Burada Ammar'ın e, Müslüman'ın imanının arttığı hatta kendisi onunla doluncaya kadar delil olmaktığına şey oluyor. Delil oluyor bu. Ve Kişinin her kim iman ile dolarsa imanı <gülüyor> zayıf ve eksik olanla daha hayırlı olmuş oluyor. Ammar'ın da diğer sahabelere göre, diğer e, kişilere göre imanının daha fazla olduğunu bu hadis tehli sünnet cemaatin imanın artıp eksildiğine delil oluyor ne sayıda süneninde iman ehlinin derecelerinin farklı olmasa diye bir bab başta atıyor altında zikrediyor evet sonra biz ondan bir önceki bu dur sen söyledin söylemeyen yazacak abi yazmışsa tamam sorun yok Buyur abi. Sahabe nabıb haksa. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve selam be. Eee beğendiği bir sahabeye vermedi. Görünce de ey Allah'ın Resulü işte Palanciye'ye vermedin. Palanciye'ye vermedin diye Vallahi ben onu mümin olarak mümin biliyorum olarak diyor. Biliyorum o da diyor ki öyle demedi diyor. Belki de Müslüman'dır ya da Müslüman'dır diyor. Bir süre sustum. Daha sonra bildiğimden emin olduğum için sözümü tekrar ederek niye falan vermedi? ne ayarlandıysa vallahi ben onu mümin olarak biliyorum bu defa öyle deme ya da Müslümandır, belki Müslümandır dedi, yine sustum, o kişi hakkında bildiklerinden emin olduğum için sözümü tekrarladım, o da diyor ki Allah Resulü, ey Saad yüzüstü ateşe atmasın diye, diye başkasını daha fazla sevdiğim halde birisine bağışta bulunduğum oluyor diyor burada Saad'ın durumunu anlattık, o çok iyi, yani saat radıyallahu anh kişilerin imanına göre ganimetmanından dağıtıldığını zannediyor. Faziletine göre imandaki. Ve gerçekten birinin böyle çok takvalı olduğunu bildiği halde ona verilmemesini ve Allah Resulü'nün de onu bilmediğini onu bu kadar yani iyi bir insan takvalı imanda ileri derecede olduğunu bilmediğini zannediyor. Dolayısıyla Allah Resulü'nün böyle bir cevap veriyor. Ama Allah Resulü de burada kişinin iman derecesine göre fazilet derecesine göre ganimet malı verilmediğini bize vurguluyor. Farklı sebeplerden doğru ganimet malı verdiler. Burada mümin Müslümandır öyle deme. Zahirine göre hareket et. Onun hani kamil mümin olduğunu bilemezsin sen. O Müslüman de şeklinde cevap veriyor. Ebu Davut bu hadise süneninde tah, tahriş edip imanın artıp ve eksildiğine dair bab başlatıp altında zikrediyor bu da dinin mertebelerindeki değişikliklere dair kişilerin değişikliklerine dair delil olmuş oluyor tamam mı? bunlar geçen haftaki hadislerin tekrarı buraya kadar bu akşamda yine buna dönük 14. hadisten devam edeceğiz toplam 20 hadisimiz var 20. hadisten sonra sahabe ve tabiini de zikredip o da herhalde bir ders verir. ondan sonra imanın artıp eksilmesi konusu biter ondan sonra büyük bir ihtimal ara veririz. Vermezsek de imanda istisna ya da farklı konuların imanda geçeriz. 14. İmran bin Hüseyin'den sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedhulul cennete min ummeti seba'une elfen bir gayri hesabı ümmetimden diyor, cennete diyor tam 70 bin antiparantez kişi cennete girer hesapsız olarak Kalu dediler ki menhum ya Resulullah Ya Resulallah Onlar kim? Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kale humu lezi la yastarkuna. Onlar ki diyor Rukya yapmayı talep etmezler yapılmasını talep etmezler. İstarka, yestarkı burada e, raka, yarka fiili değil. Rukke yaptırmazlar, yapmazlar demiyor. Rukke yaptırmayı talep etmezler. Yani Allah Resulü'nün şimdi rukke yaptığı var. Burada rukke yapanlar değil. Burada, şimdi duadan da farklı bu. Birinden talep etme gündemde e, bu bunu böyle anlamak gerekiyor çünkü kendisi de yapmış yaptırmış Dolayısıyla burada talep etme gündemde. Bunu bunu talep etmeyenler, vela yatağı ve yine uğursuzluk inancı taşımayanlar, vela ne ve yine tedavi amaçlı dağılama yaptırmayanlar. Ve alâ rabbihim yetevekkülûn Ve Rabblerine tevekkül edenlerdir Bu 70 bin kişi Tamam mı? Hesapsız cennete Girecek olanlar Bu hadis imanın artıp eksilmesi Konusunda Ehl-i sünnet ve cemaatin Görüşünde olanlara yine Güçlü delillerden biridir Şeyhül İbni Teymiye Şimdi burada diyor ki Sorgusuz olarak Cennete 70 bin kişinin Gireceği hadise gelince Muhakkak ki bu hadis imanın artıp ve eksilmesi konusuna dair en büyük delillerdendir diyor. Neden? Çünkü Nebih sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerdeki hasletlere dair onların imanlarının kuvveti ve artmış olmasıyla vasıflandırmış. Çünkü bunlar öyle kişiler ki hukukya talep etmiyorlar. Öyle kişiler ki uğursuzluk inancı diye bir şey yok bunlarda. Öyle kişiler ki bunlar... Tedavi amaçlı dağılama da yaptırmıyorlar. Öyle kişiler ki bunlar böyle Rab'lerine tevekkül ediyorlar. Böyle imanları artmış olan insanlar. Ve bunlar normal insanlardan farklı olarak cennete hesapsız girmeye hak eden hak edecek derecede imanların artmış olduğunu bize vurguluyor. İşte böyle basitlamıştır diyor ki bu hasletler onların imanlarının kuvvetli olduğuna delildir diyor. Bu hasletler var ya. Büyühe bütün işlerinde Rablerine tevekkül etmelerine de delil olmuş oluyor. Orada zaten Rablerine tevekkül aslında hepsini kapısıyor. İçlerinden en önemli cüzlerini çıkarmış bak. Tamam mı? Bu hadis kısaca böyle. Daha fazla uzun da zaten şeyi yoktu. Ama... E, bu da imanın artıp ve eksilmesine delil. Neden? Çünkü belli bir gruptan farklı imanların olduğuna dair artmış imanlar olduğu için diğerlerinden ayrı olarak Allah Azze ve Celle'nin lütfuyla hesapsız olarak cennete girecek. Hadisin delalet ettiği yönünü yakala. Başka bir şey sorma bununla alakalı. Onu ayrıca konuşuruz. Delalet ettiği yön imanın nasıl artıp ve eksildiği. Buna dair müşkülat varsa sor sorunu. Ama başka bir şeyse o şöyle falan Bunları o ayrıca konuşuruz Tamam Bu Hureyre radıyallahu şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu 15. hadis: Müminlerin her birinde ayrı ayrı Hayır olmakla beraber Kuvvetli olan mümin Allah'a zayıf olan Mümin'den daha hayırlı ve daha Sevimlidir El müminu vel müminu'l kaviyyun hayrun ve ahabbu ilallahi minel müminu'z da'if. Ve fi kulli hayrun. Şimdi kuvvetli olan mümin Allah'a zayıf olan müminden daha hayırlıdır. Ama bunların hepsinde yani her ikisinde de hem kuvvetlisinde hem zayıfında hayır olduğu halde İkisinde de hayır olduğu halde daha daha şeydir. Kuvvetli olan mümin ötekinden daha hayırlıdır. Şimdi diyor ki: Ahris ala ma sana diyor fayda veren şeye ne yap hırslı ol. Sana gerçekten menfaat verecek şeyler üzerinde hırsta ol, hırsla çalış. Ve stayin billah ve Allahu's ve la ve bu konuda da aciz olma. Ve in asabaka şeyun eğer sana bir şey bir musibet isabet edip çatarsa fela takul لو eğer ki eğer ki enni faaltu kana kaza kaza eğer şöyle bir şeydim böyle böyle olmazdı deme. Velakin kul kaderullah ve ma sha'a fa'al fe tفتحu amel-i şeytani. Fakat bana dedi ki bu fakat de ki Allah böyle takdir etmiş. Ve o dilediğini yapmış. Zira bu lev kelimesi yani keşke kelimesi şeytanın amelini açar. Yani şeytanın içini kolaylaştırır. Şimdi bu son kısım bizle şey değil. Baştaki kuvvetli müminle zayıf mümin arasındaki olayı bize Evet, delalet günü bu gelecek daha iyi. gelecek Burada diyor ki şimdi İmam nevevi Müslümin şerhi bu arada Müslümin şerhi de çıkmış bir ikinci cülde herhalde basmışlar Hayırlı olsun Rabbim güzel bir tercümeyle basılıysa insanların faydalanmasına sebesin İmam nebebi şöyle demektedir? Burada kuvvet ile kastedilen ahiret işlerinde nefsin ve insanın karakter mizacının azimli olmasıdır, azmetmesidir. Böylece bu vasfın sahibi cihatta düşmanın üzerine en çok cesaretle atılan kişi olur. Düşmana karşı çıkma ve onları yakalama konusunda en hızlı kişi olur. İyiliği emretmek, kötülükten men etmek ve bütün bunlarda çektiği sıkıntıları sabretmek konusunda da en çok azimli kimsedir. Kuvvetliden kasıt bak. Allah için sıkıntılara en çok tahammül eden kişi olur. Namaz, oruç, zikirler ve diğer ibadetler konusunda en rağbetli kişi olur. Heh, hadisi zahirinden ilk anlaşılan, ilk akla gelenden, yani yapı olarak kuvvetli mümin ol geliyor değil mi akla? Bak bunu da içine almakla beraber biraz daha hani böyle mizaçtaki Karakterdeki olgunluğun kuvvetliliğini de kastediyor. Onu da içine almakla beraber. Namaz, oruç, zikirler ve diğer ibadetler konusunda en rağbetli kişi olur. Yine bu ibadetleri talep etme ve onlara devam ederek koruma konusu ve benzeri şeylerde en zinde olan kişidir. Hadiste nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ve fî kullin hayrun her birinde diyor hayır olmasıyla olduğu halde böyle olmasıyla beraber. Yani hem zayıfında hem e, kuvvetlisinde her birinde. Bu söze gelince bunun manası zayıf ve güçlü her bir müminde zayıf olanın ibadetlerden bazılarını yapmasıyla beraber imandaki müşterekliklerinden ötürü yine hayır vardır diyor. Ne yapıyor? Zayıf olan bazılarını yapıyor. Hepsini yapmıyor yapmadığı için de yine onda daha hayır vardır diyor. Nebevinin sözü burada bitiyor. Şimdi burada her kim Allah'ın emirlerini ikame eder ve onlara tutulur. Kendi nefsine faydalı ilim ve salih amellerle mükemmel bir hale g, mükemmel bir hale erdirirse kendini yine başkasına da hakkı ve sabrı tavsiye ederek mükemmel bir hale getirirse kendinesini işte o imanın mertebelerinden haz duyan kuvvetli bir mümindir. Hadise ve şerhine göre. Her de bu mertebeye ulaşamazsa artık o zayıf bir mümindir. Dolayısıyla kuvvetli mümin zayıf müminden daha çok Allah'a sevimlidir. Allame Şeyh Abdurrahman Es-Sadi daha önce ee, biz bunu açıkladık buna benzer aynı hadisin şerhinin altında buna benzer sözlerini naklediyor şimdi bu sözleri <gülüyor> daha önceki biz bunu <gülüyor> ee, Kur'an'dan gelen delillerde Yüce Allah'ın müminleri 3 sınıfa ayırması diye bir başlık işlemiştik hatırlıyor musunuz? orada Şehzade'nin tefsirinden bir yer naklettik burada da bu ayette de hemen hemen aynı sözleri söylemiş ama bunu tefsirinde değil, bu 99 hadis diye bir kitap tercüme ettiler. Arapçası farklı bir kitap, burada almış olmam lazım. Behçetül Kulubu Lebrar diye bunun. O kitapta bu hadisin şerhinde söylüyor hemen hemen aynı şeyleri. Diyor ki, mana olarak geçen buna yakın açıklamalardan sonra, Yukarıdaki açıklamalardan sonra şöyle diyor: Bu selefin diyor, imanın artıp ve eksildiğine dair kullandığı delillerdendir bu hadis. Bak, selef kullanmış. İmanın artıp artması, iman ilimlerine, iman ilimlerine onun e, iman ilimleriyle onun bilinmesine ve iman amellerine göre değişiklik arz eder. İman ilimleriyle onun bilinmesine ve iman amellerine göre değişiklik ar arz eder. Yani imanı bilme bilmekle ve imani amellerle beraber ne oluyor? O imanla değişiklik var. Kitap sünnette birçok yerde bu asla delalet eden deliller vardır. Yine biraz ileride de diyor ki bu hadiste müminlerin hayırlı olmada, Allah tarafından sevilmede, dini ile amel etmede, farklı oldukları ve hepsinin kendilerine ait dereceleri olduğunu vurgulamaktadır. Yüce Allah şöyle buyurdu ve دَرَجَاتٍ مِنْ مَا amilu. Her birinin yaptıkları işlerden dereceleri vardır. Her bir müminin yaptıkları işlerden derece derecedir. Onları vardır yani. Müminlerin tamamı da üç kısımdır diyor. Daha önce bunu zikrettik biz. Ne dedik? Hayırlarda öne geçenler. Değil mi? bil hayrat? ortada durumda olanlar, muktasitler ve nefislerine zulmedenler, zalim olanlar. Bunların hepsi mümin sınıfı bak. Bunlar mesela hayırlarda öne geçenler, bunlar farzları ve müstahapların hepsini yapıyorlar. Hem farzları hem müstahapları kaçındıkları yerde haramlar, haramlarla birlikte bir de mekruflardan da kaçınıyorlar. İşte bunlar fazladan da e, fal, e, fazladan olan mübahları terk eden, başladıkları amelleri tamamlayan ve mükemmellik özellikleri ile donanan insanlardır. Ve orta durumda olanlar ise sadece farzları yerine getiriyorlar, yasakları terk ediyorlar. O kadar. Farzların yanında müstahapları yapmıyorlar. Mehkruhların yanında, şey, haramların yanında mehkrukları da terk etmiyorlar. Bunlar muktesit. Zalimlerse bunlar da iyi ameli Kötüyle karıştırarak kendi nefislerine Zulmediyorlar. İşte müminler Derece derece. Zayıf mümin Kuvvetli mümin. Arasındaki Farklılıklara burada. Yani bu hadis de Bu konu üç sınıfa ayırmasını Şey yapıyor. Birleştirin Birleştirin. Müminlerin 3 tabakaya ayrılması konusunda imanın artık ve eksilmesine dair Kur'an'dan deliller Başlığı altında Dokuzuncu maddede biz bunu ne yapmıştık? İşlemiştik. Yüce Allah'ın müminleri Kur'an ve sünnette üç tabakaya ayırması başlığında Fatur suresinden de ne dedik? Dedik ki sonra kitabı kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. ثُمَّ اَوْرَسْنَ الْكِتَابَ الْلَز۪ينَ اِسْتَفَيْنَا مِنْ اِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمُنْ لِنَفْسِهِ Onlardan bazıları nefislerine zulmedenler. ve minhum muhtesidun. Onlardan bazıları da muktesit olanlardır ve minhum sabikun bil hayrat. Onlardan bazıları da hayırlarda öne geçenlerdir. Üç sınıf. Bi iznillahi huve faddul kebir. Allah'ın izniyle böyle olmuştur onlar. İşte bu da büyük bir fazilettir Bu ayetini delil getirerek orada tefarralıca bunu inceledik değil mi? Şimdi bu hadisle bu ayetin tefsiri arasında ne oluyor? O Müslüman üç sınıf imanlarının derecelerinde farklılık arz ettikleri ve bu da imanın artıp ve eksildiğine kadar delil olmuş oluyor. Hadiste beraber düşündüğünüzde. Anlaşıldı mı buraya kadar? Evet. Kaç oldu şimdi? 16. Kaç dakika oldu? Bir saat olmamıştır ya. Yani. Evet, şimdi çok güzel bir adista var. Müslüm'ün sahihinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in katiplerinden kâ olan Hanzala el-Useydi. Ee, Müslüm'ün sahihinde Hanzala el-Useydi'den Resulullah'ın katiplerinden olan, onu şöyle dediğini rivayet etmişmiştim. Laki yani Abu Bekir, ile ben ne oldu karşılaştım. Fakal dedi ki Abu Bekir, keyfe en teyâ Hanzala, ey Hanzala nasılsın? Kal dedi ki kurtu şöyle dedim. mafaka Hanzala, Hanzala münafık oldu. Kal Subhanallah, Abu Bekir dedi ki Subhanallah, ma tekul kal. Ya yani, ne diyorsun? Kal dedi ki kultu nukun inna rasulullahu luzkurun bin nar bil cenneti hatta ke an ra'a aynin fa idha min ind rasulullah Afasna azvaje ve evladene ve dayati ve nesina kesira. Diyor ki şimdi bak çok ilginç. Biz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanından yanına geldiğimizde olduğumuz zaman bize diyor zikredi, zikrediyor ne, ne diyor cenneti ateşi cennet ve cehennemi aynen biz diyor gözlerimizle görüyormuş gibi onu diyor hatırlıyoruz. Onun yanımızdan çıktığımızda hanımlar, çocuklar ve dünyalık işlerle uğraşıp pek çok şeyi unutuyoruz. Hadisin delalet günü <gülüyor> aslında burası. Allah'a yemin olsun ki biz de bunların benzeriyle karşılaşıyoruz. Diyor bu sefer Ebu Bekir. Şimdi buradan Arapçası tekrar bulup ee, sonra Resulullah'ın yanına gittik biz diyor. Ya Resulullah dedim, Hanzala münafık oldu. Bunun üzerine bu da bu da ne dedi? Yani ne diyorsun? Dedim ki biz Resulullah'ın yanındayken o bize cennet ve cehennemi gözlerimizle göz, göz, görüyormuş gibi hatırlatıyor. Resulullah'ın yanından çıktığımız zaman ise hanımlar, çocuklar ve dünyalık işlerle uğraşıp pek çok şeyi unutuyoruz. Bunun üzerine Resulullah üç kere nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki siz benim yanımda olduğunuz durumda ve zikirde olmaya devam etseydiniz melekler yataklarınızın üzerinde ve yollarınızda sizinle tokalaşacaklardı. Lakin ey Hanzala bir saat ona bir saat de buna ayrılmalıdır diyor. Hadis burada bitiyor. Lakin ya Hanzala saaten ve saaten yani bir saat ona bir saat de ona ayırman gerekiyor diyor. Hadis Müslim'de geliyor. Burada Hanzala radıyallahu anhunun Hanzala münafık olduğu sözü kendisinde nifakın vuku bulduğunu gerektirmez. Çünkü bu söz ondan aynı diğer sahabelerin durumu gibi buraya bir açıklık getirme babından, diğer sahabelerin durumu gibi veradan ve takvadan kendi nefsini murakebe etmesinden ve fazlaca Allah'tan korkmasından dolayı aşırı mübalağa yoluyla sadır oluyor bu söz. Yani Hanzala münafık oldu derken bunu neden söylüyormuş o? Fazla takvasından, verasından ve nefsini murakabe etmesinden dolayı aşırı mübala yoluyla kendisinden sadır oluyor. Bu da aynen şunu benziyor. i̇bn Muleyke naklediyor. Edrektu selasine min ashabin nebiyi Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 kişiye ulaştım. Kulluhum yekâfun nifâke Hepsi nifaktan korkuyorlar alâ nefsihi kendi nefisleri üzerine hepsini ifakten korkarlardı bak sahabeler böyleymiş tamam mı bu da neden aşırı takkuadan veradan Allah'tan korkmalarından kaynaklanıyor Ma minhum ahadun yakulu innehu ala imani cibrile ve mikale yine onlardan da hiçbirisi kendisinin cebrail ve mikal gibi imana sahip olduğunu da söylemiyorlardı Şimdi bu sözün manası, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in meclisinde oluşan korku var. Anlatıyor cenneti cehennemi. Yani düşün, bir şimdi hani bazı hocaların derslerinde çok çiğ. Şey, Düşünseniz Allah Rasulun hadisini dinlediğimizi, sözlerini dinlediğimizi. İnsanlar yani böyle başlarına kuş konsa hani kaçmayacak, kuş varmış da böyle kaçacakmış gibi duruyorlarmış, değil mi? Böyle. Hani öyle anlatır an, e, dinliyorlarmış neden çünkü Resulullah öyle bir e, bazı diyor? şimdi diyor e, deccel çıkacak zannederdik diyor korkardık diyor şu çalıkların arkasından böyle e, a, gözle görüyormuşçasına onlara hissettiriyormuş işte korkudan dolayı nifaktan onlar da artık bu kadar nifaktan veralarından takvalarından dolayı nifaktan korkar hale gelmişler bu korku ve murakebenin şiddeti tefekkür ve ahirete yaklaşmayla ortaya çıkmaktadır. Yani bunlar öyle tefekkür edip öyle ahirete yaklaşıyorlar ki düşün peygamberin önünde gelen oklara bile kendilerini atıyorlar. Böyle bir yani düşün, şey var iman var. Nasıl? Tabi bu durumda o meclisteyken imandaki artışlarını kastediyor. Bir de onların meclislerindeyken imanlarının arttıklarını düşünün. Ama ne zaman meclisten çıkıyorlar? Zevce ve çocuklarının yanına dünyalık işleriyle meşgul olma, iştigal etmeye çıkıyorlar. O zaman bu halde iman ve zikir meclisinde bulunan o durumdan ne yapıyor? O iman yavaş yavaş azalıyor. Bu da imanın noksanlaşmasına delildir. Hanzala bu durumu münafık zannetti. Münafıklık zannetti. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hiç unutmuyorum. Bak mutez ile biriyle münazara ediyoruz. Yani adam bu kadar böyle ben akılcı birini görmedim. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarını nasıl diyor başımın üstünde yerin var dersin ya diyor. Halbuki adam senin başının üstünde değildir diyor. O işte Allah da istiva etmiştir. Bu da onun gibidir diyor. Böyle yani tevilde artık neredeyse o tevilini tağut edilmiş gibi yani. Böyle bir adam. Ee, imanın artık da eksilmesine dair diyor. Tamam artmasına delil var dedi ama eksilmesine hiçbir delil yok dedi. Ben de inanın Allah biliyor. O zaman bu hadise okumuştum ama ilim ehlinin bunu böyle hani e, böyle kitaplarda zikrettiğini daha hiç görmemiştim. Ve hocaya sormuştum bizim. Delil olur mu? Olur demişti bana. O ee, Oradan da işte bu aklıma geldi. Bunu bir zikrettim. Çocuk böyle var ya verecek cevap da bulamadı. Yani öyle güzel bir delil ki Allah Azze ve Celle ilim ehli de bunu kullanmış ve hadisle, hadisin bereketi işte. Verdin mi susuyor hiçbir şey. Kendini şaşırdı adam. Yani i̇manın <gülüyor> eksilmesine delil yokmuş. Artmasına varmış da ayetler falan ziyade falan bunları kabul ediyor. Eksilmesine yokmuş diye böyle getiriyor. Ve harbiden yani böyle insan böyle hadisleri, oku, hadisleri okusun Allah bir fıkıh veriyor yani bir anlayış veriyor bir yere kadar ister manav ister kasap olsun değil mi? inadına hamd olsun bu da imanda nok noksanlaşmadır Hanzala bu durumu münafıklık olarak zannediyor bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona bunun nifak olmadığını ve onun imandan tek bir derece üzere olup buna devam etmeye daha güç getirilmeyeceğini yani o anki sen meclisteki imanın aynısını aynı şekilde aynı seviyede götüremezsin sen bütün günün boyunca. Niye? Çünkü dünyalık meselelerle iştigal etmeye başlığında düşecek. Buna güç yetiremeyeceğini beyan ediyor. Çünkü iman değişiklik gösteriyor. Artar ve eksilir. Artma sebepleri gündeme geldiğinde artar eksilme sebepleri gündeme geldiğinde eksilir. Durum aynen şu eserde olduğu gibi Umeyr bin Habib bin Umaş'dan takdis edildi. Enhu kal o dedi ki el imanu yeziyidu ve enkusu iman artar ve eksilir. Kıl lehu ona dedi ki ve ma ziyadatuhu ve nuksanuhu. Ve nuksanu Onun artması ve eksilmesi nedir? Kal dedi ki izra zekarnahu ve hashinahu eee eğer ki diyor Allah'ı diyor biz zikredersek ve haşinahu ondan korkarsak ve zelike bu onun artmasıdır. Ve izâ ne ve nesine eğer on gafil kalırsak ve unutursak ve ne ve zayi edersek bunları ve zelike nuksanuhu bu da onun nuksanlaşmasıdır diyor. Burada Allah'ı zikretme ve ondan korkma imanın artıp eksilmesi bu meclise, meclisteki zikirin de artmasına yani bunu niye biz imanın artması için geliyoruz değil mi sohbetlere böylece hadisin imanın artıp eksildiğine dair olan delalet yönü de açıklanmış oldu böylece tamam şimdi 17. hadiste kalalım 20. hadiste bitirelim bunu haftaya bu konuda hadisler bakımından son ders olur büyük bir ihtimal 17. hadisimiz Müslüman'a sövmek fısk, onu öldürmek ise küfürdür hadisi. Bu hadiste beraber devam edeceğiz. Sonra 19 ve 20. hadisler gelecek. Alhamdülillah, Rabbin Alhamdülillah.